ve neshedu anna Muhammedan abdhu ve rasul. Ama بعد, fya ibadallah, ittakul lah ve atiwo, inna Allahum al-lazin ittaku ve lazinhum muhsinun. Kal Allahü Teala azza ve jel fihi kitabhi ilkريم, azzubillahi min al-shaytanir Yakûluya Leyteni tahtıma ar Rasûlü sâbiila. Ya veyle ta Leyteni lem ettahis filflanan khalîlla. Lekât azzallani an ezikri ba'de izjaeni ve kân al şeytanû lil insanî kâdûla. Ve kâl Rasûl ya Rabbî, inne kavmi tahtu hâd al Kuran Okumuş olduğum Furkan Suresi 27. ila 30. ayetler arasında Cenab-ı Hak malen şöyle buyuruyor. O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana, keşke filanı batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Çünkü zikir, Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yüzüstü bırakıp rezil rüsvay eder. Peygamber der ki, Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün müs terk etti. Evet, bugün e, dokuz Rabi'u levver 1438. iki gün sonra pazar günü akşam halkın mevlid kandili dediği peygamberimizin doğum günü değerlendirilecek. Hani devletin de katkısıyla yılda bir ay Ramazanlarda Kur'an-ı Kerimler masaya iner, sonra on bir ay raflara kaldırılır. Yine yılda bir hafta, bir gece Peygamberden bahsedilir. Ondan sonra başka liderlerin önderliği ve takibi söz konusu olur. Hani bundan tam bir ay önce yine bir liderin ölüm yıl dönümü kutlanmıştı. Tabi bazılarının ölümü kutlanır, bazı liderlerin de doğumu. İşte biz Rasulün doğumunu kutluyoruz. Hak gelir, batıl zail olur, ölür, gider. Evet, biz Kur'an'ı ve Peygamber'i belirli vesilelerle yılda bir defa, bir hafta, bir ay hatırlayıp sonra başkalarının peşinden gitmek durumunda olmayız, olmayacağız inşallah. Biz Allah'ı ve Rasulü'nü bütün zaman dilimlerine yayarak onu sadece dillerimize dolamak değil, hayatımıza aksettireceğiz. Kur'an'ın izinden gideceğiz. Peygamberin şikayet ettiği Kur'an'ı terk edenlerden değil, Peygamberin rehberliğiyle onun yaşadığı sünneti hayatımıza yansıtarak Kur'an insanı, Kur'an nesli olmaya gayret edeceğiz. İnsanlar sahte kurtarıcıların peşine takılıp peygamberin izinden gitmediklerinden, kendilerinden farklı hiçbir meziyetli olmayan, haktan uzak sapık önderlere uyduklarından dolayı faydasını göremeyecekleri bir zamanda pişman olacaklar ve pişmanlıklarını dile getirecekler. İşte bu durumu az önce okuduğum ayetlerde elini ısırarak keşke peygamberle beraber olsaydım, filanı dost edinmeseydim diyecek insan. O filan kendi hayatında takip ettiği herhangi bir batıl lider, batıl bir ideoloji olacak. Ve onların saptırdığını gündeme getirecek. İşte bu dünyada tağutların ve Allah'tan uzaklaştıran önderlerin ardından giderek peygamberin ve peygamberlerin yolunu terk edenler, ahirette bu dünyadayken uydukları kimselerden, Uzaklaşmak isteyecekler. Böylelikle azaptan kurtulmayı denemiş olacaklar. Ancak bunun hiçbir faydası olmayacak. Bakara 165 ila 167. ayetlerde de bu vurgulanır. Allah insanlara, insan olarak kendi aralarından peygamberler göndermiş ve onların yolundan gitmelerini, peygamberlerine her hususta itaat etmelerini emretmiştir. Peygamberlerin izinden gitmeyenlere uymak ya da onların izinden gidilmeyen hallerde baştakilere, ileri gelenlere itaat Allah'ın yolundan sapmak için gösterilecek geçerli bir mazeret değildir, olmayacak. Yüce Rabbimiz peygamberlerin yolundan sapmak için gösterilecek hiçbir mazereti kabul etmeyecektir. Peygamberlerin getirdikleri yola aykırı yol izleyenlere itaat, kim olurlarsa olsunlar, meşru bir itaat değildir. Yaratana isyanı gerektiren hususlarda yaratılmışa itaat yoktur. Bu nebevi düstur ile marufu emredip münkeri nehyetmek ilkesi gereğince böylelerini hizaya getirmek gerekir. İşte uyulan kimselerin, peygamberlerin yolundan gitmemeleri halinde, makamları, nitelikleri, yakınlıkları ne olursa olsun, uyanlara hiçbir fayda sağlamayacak, ahirette de edebi azaptan kurtaramayacakları e, net bir şekilde bilinmeli. Kur'an şöyle diyor. Yüzleri ateşte bir taraftan bir tarafa çevrileceği o günde, diyecekler ki, ne olaydı biz, Allah'a ve Rasulüne itaat etseydik. Diyecekler ki Rabbimiz gerçekten biz başkanlarımıza, liderlerimize, büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik de onlar bizi saptırdılar. Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver ve onları en büyük lanetle lanet et. Ahzab suresi 66-68. ila 68. ayetler, yine Araf suresi 38. ayette benzer konu gündeme gelir. İşte ahirette durum böyle olacak. Peygamberlerden başkalarının yolunu izleyenler böyle zillet içerisinde pişmanlık duyacaklar. Dünyada her iki tür önderliğin ve bu önderliğe tabi olmanın farklı sonuçları olduğu gibi ahirette de aynı farklılık söz konusu edilecek. Peygamberlere iman onlara yönelik belirli bir edeple edeplenmeyi ve onların izinden gitmek için gayret sarf etmeyi gerektirir. İman, insanın hayatında hiçbir etkisi olmayan, kalplerde hapsedilecek bir duygu, bir düşünce değildir. Onun için, uymakla yükümlü olduğumuz bütün hususlarda peygamberlik makamı gereği kendilerine has olan hususlar dışındaki bütün alanlarda onlara uymak bu edebin en önemli yanıdır. Sevgili kardeşler, kendimizle ilgili özel günleri unutmuyoruz. E, mümkün evlenme tarihimizi, doğum tarihimizi, e, önemli zamanları, hatta kafirlerin yılbaşılarını, kutsal günlerini bile yer yer biliyoruz. Ama Allah Resulü'nün hayatını, mücadelelerini, sünnetlerini ne kadar kendimiz biliyor ve tatbik ediyor çocuklarımıza önder olarak, rehber olarak izini takip edecekleri tek lider olarak onu ne kadar gösterebiliyoruz Peygamberimizin ne zaman dünyaya geldiğini, nasıl yaşadığını mümkün rakam olarak, tarih olarak söyleyebiliriz ama bu peygamber yerine insanlara takdim edilen okullarda daha çok övülen daha öne çıkartılan kimselerin yolu devletin yolu olarak halkın yolu olarak izinden gidilen bir sünnet gibi uygulandığı yetmiyor gibi sanatçıların sanatçı denilen neydi belirsiz kimselerin futbolcuların, batılı hayran olunan şahsiyetlerin, batılı devletlerin, onların kural ve kanunlarının izinden de gidiliyor. Çocuklarımız peygamberlerinden önce ona düşman olan başkalarını tanırsa, tabii onların peşine gidebilecek, onların hayranı olabilecektir. Peygamberimizi tanımak, onu sevmek, onun yolundan gitmek, Dinin tabii ki önemli emirlerindendir. Onu tanıyıp sevmeden, emirlerini kabul edip, onu örnek almadan Müslüman olunmaz. Yani tevhid kelimesinin ikinci bölümü Muhammedur Resulullah ifadesidir. Bu da onu tümüyle sevmek, onun yolunu takip etmek şeklinde olur. Evet, kulaklar nice atlar duydu, gözler nice liderler gördü. Gönüller ne sevdalarla doldu. Kendini bilmeyenler bilgin, kendini yönetemeyenler yönetici, kendine hükmedemeyen hakim olarak karşımıza çıktı. Öndersiz, rehbersiz, lidersiz yapamayan kalabalıklara kılavuzluk yapan kargalar, liderlik yapan sahte kahramanlar oldu. Tarih bunların atlarıyla doldu. Kurtuluşu cellatlara teslimiyette arayan insanlara Allah gerçek kurtarıcılar gönderdi. Doğru tercih yapamayan insanlığa hidayet kitabı olarak kitap gönderdi, yol gösterdi. İçlerinden önderler seçti ve en son elçi alemlere rahmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ve peygamberlerin tümüne salat ve selam olsun. Onu tanıyan yalnız ona hayran olur. Onu seven sadece onun izinden gider. O iz dünyada huzur ve saadete, ahirette tükenmeyen nimete götürür. İnsanları şerre ve ateşe davet eden bunca çağrıya karşılık onun sunduğu ilahi mesaj, bugün inmiş gibi taze, canlı ve canlandırıcı. Kur'ani ilkelerin nasıl yaşanacağını gösteren, onun sünneti, insanlığın en son alternatifi. Kurtulmak isteyenlere uzatılan can simidi. Kutlu elçinin mesajına kulaklarını tıkayan günümüz insanı, felaketin binbir çeşidini yaşıyor. Ve helake hızla yaklaşıyor. O güzel insanın teşhis ve çözümleri, insanlığın son şansı. Peygamber olmasaydı, insanlar kendi başlarına doğru yolu bulamazdı. Allah'a nasıl ibadet ve kulluk yapacaklarını bilemezdi. Allah'ın emirlerine uyamaz, yasaklarından kaçınamazdı. Onun sayesinde insanlar uydurma dinlerin, zalim düzenlerin, beşeri kanunların, cahili adetlerin elinde oyuncak olmaktan kurtuldu. Estağfirullah, Kul in kuntum tuibbunallâhe fettebiûni yuhbibikumullâh وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Buyurulur Ali İmran Suresi 31. ayette. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Bu ayet aynı zamanda dostluğun ve sevginin kuru bir iddiadan ibaret olmadığını, eğer Allah'ı ve Rasul'ünü seviyorsak, itaat ederek bu sevgimizi ispat etmemiz icap ettiğini her sevginin her sevginin bir bedel istediğini gösterir Dostsanız seviyorsanız dostunuzu razı etmeye çalışmalısınız O yüzden Allah'ı ve rasulünü sevdiğini iddia edenler Allah'ın kitabını Raullüünün sünnetini hayatlarına her yönüyle taşımıyorlarsa Evdeki yaşayışlarına, sokaklarına, ticaretlerine, mesleklerine, hukuklarına, siyasetlerine taşımaya gayret etmiyorlarsa, onların sevdiklerini iddia etmeleri kendilerini kandırmaktan ibarettir. Peygamberimizin sünneti derken aklımıza neler geliyor? Yaşlı adamların sakalları, erkek çocukların küçükken operasyonları, işte yemeği tabağından sıyırmak ve ona benzeyen bir iki tane küçücük işler. Kur'an'da bile zikri geçmeyen, sünnet olup olmadığı tartışılan bir iki tane husus. Allah Resulü bunları yapmak, bunları ilan etmek için mi gelmişti acaba? Ümmet çenesinde tüy bitirsin, efendim yemeğe tuzla başlasın. Ee, çocuklarda operasyon olsun. Peygamberler bunun için, bu yolu anlatmak için geldi. Öyle mi dersiniz? Peygamberin sünneti bunlardı. Kur'an'ın hayata geçirilmesi gereken onca mücadeleler, putlarla, putçularla mücadeleler, insanı ihya edecek hareketler sünnet kategorisine girmeyecek. Öyle mi? Sünnet dediğiniz Sadece şekilden, giysiden ibaret olacak. Sünnet yol demek. Cennete götüren en kestirme, en güzel, en doğru yol. Sırat-ı müstakim. Fatiha suresinde her gün Allah'tan istediğimiz yol, kafirlerin yoluna değil, sapıtmış ve gazap edilmiş, Hristiyan ve Yahudi ve onların izinden gidilen batıl yollar değil, Peygamberlerin, şehitlerin, sıktıkların, salihlerin yolu dediğimiz yol. İşte kimin yolunu takip etmek istediğimizi namazda dilimizde böyle söylerken, namazdan sonra batılların, kafirlerin, tağutların yolunu takip eden, namazda verdiği sözü hemen namazdan sonra yiyen insanlar haline geldik. Sünnet, Peygamberimizin yaptığı din adına, Kur'an'ın hayata geçirilmesi adına, her şeydir. Evet, oğullarını sünnet ettirmeyenleri kınıyoruz. Hatta sünnet olmayanları Müslüman bile saymıyoruz. Peki ya peygamberin Kur'an'ı hayata geçiren tavırları, mücadeleleri, kafirlerle, tağutlarla kavgaları, ya onları yapmayanı nasıl Müslüman muamelesi yapıyoruz? Sünnet olmayanları kınıyoruz. Kendimizin de birçok kınanacak yönümüz olduğunu sünnetleri terk etmiş insanlar olarak önce kabul edelim. Sünnet sadece bir et parçasından ibaret değil. Esas sünnet Kur'an'ın hayata geçirilmesindeki nebevi usuldür, modeldir. Allah Resulü canlı bir Kur'an'dı. Onun tüm hayatı, dinle alakalı bütün daveti, tebliği, sünnettir. Peygamberimizin putlarla, putçularla nasıl mücadele ettiği, cihatları, savaşları, insanları nasıl eğittiği, toplumsal sünnetleri, nasıl devlete gittiği ve bunlar bilinmeden sünnet kavramı doğru anlaşılmaz, doğru yaşanmaz. Peygamberimiz kimlerle, niçin mücadele etti? Biz de aynı kimselerle mücadele ediyor muyuz? Zannediyor muyuz ki Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler öldüler. Artık yok. Peygamberi de örneklik olarak, model olarak öldürmeye kalkan, öyle bir yolu takip etmeyen insanlar açısından onun düşmanları da ölmüştür. Yoksa hayat hak batıl mücadelesi olarak peygamberi yolda devam ediyordur. Onun düşmanları da günümüzde karşımızda devamlı arzı endam ediyordur. İşte biz de aynı kimselerle mücadele etmek zorundayız. Peygamberin düşmanları sadece onun zamanıyla sınırlı değildi. Bugün Ebu Cehiller daha etkin roldeler. Ama onları tanıyacak ve gereğini yapacak sünnet ehli insanlar aranıyor aslında. Onun düşmanlarını dost kabul edenler, onun düşmanları mümkün ben onun düşmanıyım demediği için, sinsi olduğu için onu dost kabul eden nice Müslümanlar söz konusu. Allah Resulü'nün getirdiği vahye Kur'an'a, onun yaşayışına yani sünnetine düşman olanlar, Müslümanlara bu konuda özgürlük hakkı vermeyenler, kim olursa olsun Müslümanların dostu olamaz. Peygamberimiz Kur'an'ı hayata taşıyıp sünnetiyle tefsir edip uygulayarak o günkü cahiliye hayatını, tarihin çöplüğüne atmıştı. Şimdi daha feci bir şekilde ortada duran sosyal ve siyasal cahiliyeyi yine yeniden uzaklaştırmak ve Kur'an Sünnet, Kur ve sünnetin hayata geçirilmesi için bütün gayretlerini sarf etmek yolunda olan, Peygamber'in sünnetini takip eden insanlara ihtiyaç var. Peygamberimize karşı, onun mirasına ve bize bıraktığı emanete karşı bu ve benzeri görevleri düşünüp planlamadan, kuru kuruya güller içerisinde bir peygamber tasvir etmek, gül peygamber edebiyatlarıyla, duygusal hitaplarla peygamberi anmak, onun aziz hatırasına saygısızlık demektir. Resul aynı zamanda kılıç peygamberiydi. Merhamet peygamberi olduğu kadar. O aynı zamanda e, zalimlere karşı, tağutlara, kafirlere karşı e, en küçük taviz vermeyen, dik duruşuyla dünyaya zulme karşı nasıl tavır alınması gerektiğini öğreten bir insandı. Baldırı çıplak, kendi aralarında bir devlet bile kuramayan Arapları 30 sene içerisinde dünya devleti yaptı. Zamanındaki iki süper devleti peygamberimizin çizdiği yol takip edilerek 30 sene içerisinde tarihe gömüldü ve dünyanın gördüğü görece en mutlu insanların yaşadığı bir dönem oluştu. Asr-ı saadet, mutluluk çağı. İşte onun Kur'an'i prensipleriyle hayata geçirdiği devlet anlayışı insanları huzurlu, mutlu, saadet e, çalı insanı yapar. Bugün e, şu kadar teknolojik imkanlar içerisinde, şu kadar maddi refah içerisinde huzuru, mutluluğu dünyada bile sağlayamıyoruz. Ahiretimizin ne olacağı da e, herhalde ciddi manada e, endişe taşıyacak durumdayız. Bugün insanlar eliyle üretilen fikir ve düşünce sistemleri, düzenler, eğitim ve çevre şartları gibi insanları derinden etkileyen araçlar Allah ve Rasulüne yer yer savaş açmış durumda. Eğitim ve öğretim, düşünce sistemleri, fikir akımları, ırkçılık, beşeri ideolojiler, misyoner faaliyetleri, dinsizlik propagandaları, Materyalizm, sosyalizm, siyonizm, hümanizm, laiklik, demokratik anlayışlar, özgürlük yaklaşımı, sanat faaliyetleri, sinema, tiyatro, medya, ilan ve reklam araçları, dünya görüşleri, futbol ve müzik tutsaklığı, hepsi kapitalizm ve tüketim alışkanlıklarının bir uzantısı ve Allah Resulü'nün Allah'tan getirdiği o sırat-ı müstakim yolunun zıddına, tersine ve onunla mücadele edecek şeytani araçlar olarak kullanılıyor. Bu kadar çok yönlü ateş altında kalan savunmasız, cahil ve her şeyden önemlisi, gerçek imandan mahrum bırakılan halk, elbette Allah'a ve Rasulüne onların yoluna giden usulü bulamıyor, bilemiyor. Bilinçsiz de olsa, farkında olmadan da olsa şeytanın dostluğunu tercih ediyor. İşte bize çok iş düşüyor bu noktada. Allah'ı ve Resulü'nü hakkıyla tanıyan, kitabı ve sünneti bilen insanlara diğer dostlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine bulunduğu çevreye dost doğru bir şahsı, dost doğru bir yolu Kur'an ve sünneti anlatmak ve kendisinin de örnek olarak o yolu sevdirmek gibi mükellefiyeti var. O yüzden günlük işlerimizle uğraşıp Allah ve Resulü'nü sadece dilimizle gündeme getirmek, yoldan çıkmış insanlara doğru yolu göstermeyip kendimizin takip ettiği yolla yetinmek bizi kurtarmaz. Kurtulmamız için diğer insanları kurtarmaya gayret etmemiz şarttır. Dünyayı biz kurtarmayacağız ama dünyadaki insanları kurtarmaya çalışmadan kendimizi kurtarmamız mümkün değildir. Müminler Allah'ı sevdikleri için son peygambere tabi olurlar, onu takip ederler. Bilirler ki yol onun yoludur. Onun usulüyle Kur'an'ın hayata geçirilmesidir. Peygamberimiz de birçok hadisinde Kur'an'ın ve Sünnet'in önemini vurgulamış, ee, bize iki şeyi bıraktığını, onların da kitap ve Sünnet olduğunu ifade etmiştir. Evet, ey Rasul, seni tanıyan sana hayran olur, ama seni tanıyamadık, dostlarını unuttuk, senin düşmanlarını teşhis edemeyen daha da kötüsü, düşmanlarınla işbirliği yapan bir toplum içindeyiz ey Rasul! Senin savaşını, mücadeleni bilmiyor insanımız. Senin mücadelenden önemli geliyor gençlerimize falan takımla filan takımın maçı. Senden başka önder ve kahraman arayışında insanlarımız. Senin askerin olamadık ya Muhammed! Senin bayrağını senin gösterdiğin burçlara dikemedik ey Rasul! Sığınacak bir kalemiz, Hicret edecek bir yurdumuz bile yok. Suriye'deki insanlara çözüm getiremedik. Kendimiz de çözüm olamadık. Medineler oluşturamadık. Mekkelerimizi fethedemedik. Senin adını istismar edenlere, sana ve yoluna hakaret yağdıranlara anlayacakları dilden cevap bile veremedik. Senin getirdiğin kitap raflarımızı süslerken, senin düşmanlarının kitapsızlıkları, beyinlerimizi, gönüllerimizi, evlerimizi, sokaklarımızı kirletiyor. Senin özgürlüğe kavuşturduğun ruhlarımız, kimlerin işgalinde bir görsen ey Resul, dillendiremiyoruz. Sana şikayet için, düşmanının adını bile zikretmekten çekinir olduk, ey korkusuz insan! Sizleri bilmem ama, namaz kılarken benim hiç ayaklarım, topuklarım şişmedi. secdede ağlamaktan secde yerimde sular oluşmadı. Namazdayken namaz düşmanları deve işkembesi atmadı. Yollarıma diken sermedi. Savaşmadım ki savaşta dişim kırılsın, Rasulün dişi gibi. Vatanımdan sürgün edilmedim. Allah Rasulünün düşmanları beni hicrete zorlamadı. Aç kalıp mideme iki taş bağlamadım hiç. Hem öksüz hem yetim kalmadım. Kur'an okurken, ayetlerin anlamını düşürken aniden ihtiyarlamadım. Saçlarım ağarmadı Allah korkusundan. Bütün bunları yaşayan bir rasul Ve onun izini takip edemeyen bizler. Ama inşallah başka yolları, başka önderleri bıraktık, sana döndük. Dönme sözü verdik. Bu kutlu zamanlarda, bu peygamberin doğum günlerinde. Seni tanıdık, sana hayran olduk. Seni sevdik, sana teslim olduk. İnşallah Yalnız seni örnek ve önder kabul ediyor. Sadece senin nurlu izinden gideceğimizi ilan ediyoruz ey Resulü. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam. Kemâ kâlallahu tebareke ve teala fil kelam Ve izâ Kur'an kurân feslemî ve ansîtuû lealleküm اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ سَدَكَ